Nisa suresi 48. ayetle Maide suresi 118. ayeti nasıl anlamalıyız? İsterseniz önce iki ayeti okuyalım. Şüphesiz ki Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun şirk dışında kalanları dilediği için bağışlar. Kim de Allah'a şirk koşarsa, hiç şüphesiz büyük bir günahla iftirada bulunmuş olur. Nisa suresi 48. Onlara azap edecek olursan, hiç şüphesiz onlar senin kullarındır. Şayet onları bağışlarsan, şüphesiz ki sen, izzet sahibi, her şeyi mağlub eden el-aziz, hüküm ve hikmet sahibi olan el-hakimsin. Maide Suresi 118 Şunu belirtmeliyim ki, Kur'an ayetleri, anlamın açıklığı ve kapalılığı göz önünde bulundurularak, muhkem ve müteşabih olmak üzere ikiye ayrılır. Sana kitabı indiren O'dur. O kitaptan bazı ayetler, kimsenin tahrif etmeye güç yetiremeyeceği şekilde sağlam, açık ve muhkemdir. Onlar, kitabın çoğunluğunu ve ana omurgasını oluşturan muhkem ayetler, kitabın anası olan ayetlerdir. Diğer bazısı da, kullarını imtihan etmek için açık kılmadığı müteşabih ayetlerdir. Kalplerinde eğrilik bulunanlar, fitne çıkarmak ve ayetleri hevalarına göre yorumlamak için müteşabih olan ayetlerin peşine düşerler. O ayetlerin tevilini, Hakiki anlamını yalnızca Allah bilir. İlimde derinleşenler derler ki: "Ona iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır." Ancak akıl sahipleri düşünüp öğüt alır. Ali İmran suresi 7. Bu ayete göre Nisa suresi 48. ayet muhkemdir, zira apaçıktır. Anlamında hiçbir ihtilaf yoktur. Dil ve anlam yönünden ihkam edilmiş, sağlamlaştırılmıştır. Maide Suresi 118. ayet ise müteşabihtir. Anlamı ilk bakışta anlaşılmaz. Ancak kitabın çoğunluğunu ve ana omurgasını oluşturan muhkem ayetler ışığında anlaşılabilir. Bu nedenle Selef uleması, Maide Suresi 118. ayeti, Nisa Suresi 48. ayet gibi muhkem naslar ışığında tefsir etmiştir. Hasani Basri ve Ebul Ali'ye der ki, ''Azap edecek olursan, bu...'' Onların küfürde ısrarları nedeniyledir, bağışlayacak olursan bu onların tevbeleri nedeniyledir. Zeccaş der ki, İsa onlardan bazılarının iman ettiğini, bazılarının da kafir olduğunu biliyordu. Bu nedenle azap edecek olursan sözü kâfirler için, şayet bağışlarsan sözü küfrü terk edip iman edenler içindir. İbnül Embari der ki, bu ayetin anlamı şudur. Hiç kimse sana itiraz edemez. Azap edersen kimse itiraz edemez. Bağışlarsan da kimse itiraz edemez. İbn Kesir de bu görüşü tercih ederek der ki: Bu söz zımnen her şeyin Allah'ın dilemesiyle olduğunu içerir. Çünkü o her dilediğini yapandır. O ki, yaptığından sual edilmez, kullarsa suale çekilirler. Tefsirul Kur'anil Azim. Suddi der ki: İbn Cerir et-Taberi tercih eder. Bu, ahirette değil, dünyada yaşanan bir diyalogtur. Allah, İsa'yı göğe yükselttiğinde bu diyalog yaşanmıştır. Henüz onların ne üzere öleceği belli değildir. Buna göre onlar henüz yaşadığı için ölmüş bir müşriye değil, hayatta olan bir müşriğin bağışlanması istenmiştir. Bu da caizdir. Zira yasaklanan ölmüş bir müşriye bağışlanma dilemektir. Sözün özü, müfessirler Maide Suresi 118. ayeti, Muhkem Nasr'a muhalif kabul etmiş ve Muhkem Nasr ışığında anlamaya çalışmışlardır. Birinci dereceden Hasan-ı Basri ve Ebul Ali'nin görüşü, ikinci derecede i̇bn Embari görüşü tercihe şeyandır. Son görüşse zayıftır. Zira Allah Resulü bu ayeti dünya bağlamında değil, ahiret bağlamında tefsir etmiştir. Allah en doğrusunu bilir. Sizlere Allah'a emanet ediyor, dualarınızı bekliyorum. Rabbim, sizi sevdiği ve razı olduğu kullardan eylesin.